17 Mayıs. Wuming'lerin az önce andığım sözleri üzerine düşündükten sonra şimdi hassas bir noktaya dokunacağım. Ama kimse üzerine alınsam istemem. Ne bir üretkenlik fanatiyim ne de soyut bir değer olan özgürlüğe tapıyorum. Anarşist görüşteyim ama özgürlük adına diğerlerini sallamamayı doğru bulmuyorum. Hatta kimilerinin çoğu kez özgürlük mitini çoğunluğu köleleştirmek için kullandığı düşüncesindeyim. Ama geçen ay evde kalma zorunluluğundan söz edildiğini duyduğumda, sanki hepimizin yüzme havuzu, terası ve kahyası varmış gibi, ünlülerin onlar gibi yaparak bizi evde kalmaya davet eden reklam spotlarını gördüğümde derhal orada yanlış bir şeyler olduğunu düşündüm. Ancak onun tam tersine, Herkesi ne pahasına olursa olsun üretim bandında çalışmaya göndermenin daha yanlış olduğunu düşünmüştüm. Confindustria Fiorelli'den beterdir. Uzatmadan, virüsün yayılıp milyonlarca insanı öldürmesinin önüne geçmek için durdurmak doğruydu. Ama şimdi iki ay sonra gidip virüsün öldürücülüğüne dair verilere bakarsak sayıların oldukça düşük olduklarını görüyoruz. Bundan öte ölenlerin ortalama yaşına dair veriler de ilginç. Avusturya'da 80, İngiltere'de 80, Fransa'da 84, İtalya'da 81, İsviçre'de 84, Amerika Birleşik Devletleri'nde 80. 70 yaşında olduğumdan yaşlıların tedavi görmeyip bölüme terk edilmesini doğru bulmuyorum. Ancak... Hararetli bir kapanma taraftarı olduğumu itiraf ediyorum ve tehlikeyi hiçe sayarak insanları çalıştırmak isteyen özgürlük taraftarlarını tanıyorum. Bununla birlikte önleyici tedbirlerle ilgili polemik bir niyetim olmadan kendi kendime soruyorum. Peki ama nasıl? Cevabım karmaşık ama basit. Kapanma tedbirleri olmasa virüs kat be kat fazla insan öldürecekti. Dolayısıyla yaşasın kapanma. Durdurulması ve kökünün kazılması gereken, sadece bazı durumlarda son derece acılı ve bazen öldürücü reaksiyonlar zincirini başlatan virüs değil. Kökü kazınması gereken çevrenin sistematik olarak kirletilmesi, ekonomik rekabet stresi ve elektronik hiperoyarılma. Ama bunu yapacak olan doktorlar ve aşılar değil. Bunu biz sınıf mücadeleleriyle yapmalıyız. Warren Buffett, sınıf mücadelesinin hiç bitmediğini ama bunu onların, çakalların kazandığını söylerken haklıydı. Bu dündür. Bugünse yarındır. Sınıf mücadelesi başlıyor ve bu defa çakallar şaşkın. En az bizim kadar. Psiko çöküntü günlükleri Franco Bifo Berardi çeviren ve okuyan Serhan Ada